الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugün 4 Ocak 2010 Pazartesi. Üç Esas Serisi derslerimizin, Üç Esas Şerhis derslerimizin 14. dersi Tevfik Allah Azze ve Celle'den. Evet, Muhammed bin Abdullah ve Rahimullah'ın Üç Esas Risalesinin ikinci aslında kaldık. Rahimallah şöyle buyuruyor. Şimdi öncelikle ilk asıl neydi? İlk asıl işte kulun Rabbini bilmesiydi, değil mi? Kulun Rabbini bilmesiydi. Bu ilk asıl da yani bu ilk asıl da müellif bize zikretti ki ne Rabbimiz Allah'tır. O bir olarak bizim ney? mahbudumuzdur. Yani kendisine ibadet ettiğimizdir. Sonra bize ayetlerini, mahlukatlarını bildirdi müellif. Sonra bazı ibadet çeşitlerini bize zikretti. Ve bu ibadetleri Allah'tan başkasına yapmanın şirk olduğunu söyledi. Başkasına Sarf etmenin şirk olduğunu zikretti. İkinci asıl ise müellif rahimullah şöyle devam ediyor ikinci aslına. El aslul thani. ikinci asıl ma'rifetu dinil islami bil edille. Ha? İslam dinini delilleriyle yapmak? Delilleriyle bilmek. Ve huve, ist, ve huve istislamun lillahi bit tevhid. Bu İslam nedir? Yani Allah'a te'hidle ne? Teslim olmak. İslam olmak. Vel-inqiyadu lehu bit-ta'a itaatile ne? Boyun eğmek. Vel-berâetu mineşşirki ve ehlihi. Şirk ve şirk ehlinden beri olmak, uzak olmak. Sonra diyor ki ve huve thelâthu merâtib. İşte bu İslam dini üç mertebeden oluşur. El-İslamu vel-iymânu vel-ihsan. İslam, iman, ihsan. Şimdi o zaman ikinci asıl toparlayacak olursak mü Elif rahimullah ne dedi? Dedi ki ikinci asıl İslam dininin neymiş? E, delilleriyle bilmek. İlki Allah Azze ve Celle'yi ne yapmaktı? Kulun Rabbini bilmesiydi. Allah Azze ve Celle'yi bilmesiydi. İkinci asıl kulun e, İslam dininin yapması? Delilleriyle bilmesi. Bu da nedir? Allah'a tevhid ile yani bu İslam nedir? Allah'a tevhid ile teslim olmak demektir. Tamam mı? Bu İslam dininin Genel manası. Yani bir insan dese ki İslam dini nedir? Genel manası. İslam dini Allah subhanehu ve teala tevhid ile ne yapmak? Teslim olmak. Müellif öyle diyor. İtaat ile ne yapmak? Boyun eğmek. Önce tevhid eder bir insan. Yani muvahhid olur. Yani ne? İslam'a girer. Müslüman olur. Değil mi? La ilahe illallah der. Sonra itaat ile boyun eğer. Sonra tatile boyun eğer. Ve Şirk ve ehlinden ne yapar? Uzak olur. Tamam mı? Bunu söylüyor. Yani subhanallah o kadar yani e, alim insan ki lafızları çok şey akıyor. Yani böyle normal hani insanların böyle sarf ettiği sokaklarda tebliğ ederken sağda solda böyle bizim sarf ettiğimiz gibi alimler gerek Eliflerinde olsun gerek lafızlarında, sohbetlerinde olsun böyle e, lafızları veya kurdukları cümleleri ilmi mesela ibareleri böyle rastgele savurmazlar yani. hepsini düşünerek söylerler. Yani mesela bu ibareler çok önemli. Bak diyor ki el asluh sani ikinci asıl ma'rifetu dinil islam bil edille İslam dinini ne yapmak? Delilleriyle bilmek ve huve, işte bu İslam dini nedir? İstislamun lillahi bit tevhid. Yani istislamu lillahi bit Allah'a tevhid ile ne yapmak? Teslim olmak, İslam olmak. Allah'a tevhid ile İslam olmak. Bu yetmez. Vel inkiyaduhu lehu bit taa. itatil ona boyun eğmek ve bu da yetmez vel beraatu min eş-şirki ve ehlihi şirk ve şirkin ehlinden berî olmak sonra diyor ki ve hu yani subhanallah nasl ibareler konuyor ve hu yani bu İslam ثلاثو مراتب üç mertebedir el İslam ve'l iman ve'l ihsan İslam iman ve ihsan bütün bu ikinci aslı bir cümlede toparlıyor veya iki cümlede toparlıyor hepsi Kur'an sünnetten sizler edilmiş kalıplar, cümleler, lafızlar, tamam? Şimdi o zaman neymiş ikinci asıl İslam dinini derileriyle bilmek. Şimdi İslam'ın hakikati nedir, aleyh? Kulun fiillerini başkası için değil, İslam. İslam'ın hakikati nedir? Teslim olmanın hakikati nedir? Kulun fiillerini Allah için yani başkası için değil, Allah için teslim etmesidir. Kişin hani dersin ya ben İslam oldum, artık yani teslim oldum, fiillerimi Allah Subhanehu ve Teala'ya ne yaptım? Teslim ettim. İşte bu zaten La İlahe İllallah'ın manasıdır. Tamam mı? Teymiye'nin de dediği gibi. Teymiye de böyle der. O zaman İslam'ın hakikati, kulun fiillerini sadece Allah Subhanehu ve Teala için teslim etmesidir. Tamam. Çünkü marifet dinil İslam dediğinde İslam dinini delileyebilmek İslam budur. Tamam. Sonra ve huve istislamun lillahi bit İşte bu İslam... Allah Subhanahu wa Taala'ya tevhid ile teslim olmaktır. Vel inkiadu lahu bi taati. Taadil ona boyun eğmektir. Ver bela'etu min eş-şirki ve ehlihi. Şirk ve ehlinden beri olmaktır. Ve huve 3 meratib. 3 mertebedir. Ney? El ihsan, el islam ve el iman ve el 3 mertebedir. Tamam? Şimdi bu üçüdüğünün ne? Ahi. Yani İslam, iman, ihsan dinin mertebeleridir. İslam dininin Cibril hadisinde de olduğu gibi. Cibril hadisinde dikkat edecek olursak şimdi bu üç mertebeyi zikrediyor. Sonra hadisin sonunda Nebis Aleyhisselam ne diyor? Gelen Cibril'di size dininizi öğretmek için geldi. Yani bütün bu üç mertebeyi zikrettikten sonra ne diyor? Hadisin sonunda ne lafız var? Nebis Aleyhisselam ne diyor? <gülüyor> bu Cibril'di size dininizi öğretmeye geldi. Bütün bunların ismine Ne verdi ahi? Din. O zaman hepsini din diye isimlendirdi. O zaman İslam dini 3 mertebedir. Tamam. Bu Kur'an sünnetten istinbat edilmiştir. 3 mertebedir İslam dini. İslam, iman ve ehsan. Tamam. Şimdi dediğimiz gibi İslam neydi? Kulun dine, yani kulun dine gireceği ilk mertebedir akhi İslam. Yani kişi ilk Dine girildiğinde İslam mertebesiyle girer. Hani Arapların dediği gibi teslim olduk. Şey mümin olduk. Allah subhanehu ve teala ne diyor mümin olduk demeyin daha İslam olduk deyin. Halbuki onlar mümin değiller miydi? Müminlerdi. Anlatabiliyor muyum? Yani İslam'ın aslı, şey imanın aslının bulunması noktasında müminlerdi. Yani Allah'a ve Resulüne iman etmişlerdi. Ama mümin lafzı e, ıtlak edildiğinde çok daha geniş manalar içerdiği için, kamil müminliği içerdiği için Allah subhanehu ve teala onların sadece mümin demesini engelledi. Yoksa imanın aslı onlarda vardı. Yani mümin değil, değillerdi. Tamam mı? Bunlar yani... E, bunlar tabii daha geniş ne? İman derslerinde. Biz bunları anlattık. Deryan-ı Rüyam'ı rica edebilirler. Şimdi, o yüzden dediğimiz gibi İslam kulun dine gireceğine ilk mertebedir. Bundan dolayı Allah azze ve celle mesela Araplar iman ettik dediklerinde Allah dedi ki, de ki iman etmediniz. Ancak İslam olduk deyiniz, teslim olduk deyiniz. Halbuki bunlara baktığımızda bunlar iman etmişlerdi. Yoksa iman etmeyeniz zaten Allah Müslüman olduk deyin demez. Kafir o. Burada iman ettik nefyeden Allah subhanehu ve teala burada kamil imanlığı, kamil müminliği nef yeder. Cumhur müfessilerine göre böyledir zaten. Tamam mı? İlim cumhuruna göre de bu böyledir. Oradakiler münafık değildi. Her ne kadar seleften bir görüştür yani oradakilerin münafık olduğunda. Ancak raci olan görüş oradakiler münafık değildi. Çünkü biz mesela iman de bunu tavsilli bir şekilde anlattık dedi. Yani oraya müracaat edebilirler ama. Ee, kısaca şunu söyleyebiliriz. Yani bunlara neden iman ismini Allah subhanehu ve teala nefretti? Çünkü tahakkuk, e, yani etmeden iman iddiası ney? Olmaz. Bir insan önce imanını tahakkuk edecek. A amel yani İslam'a girecek şehadetle sonra amelleri yerine getirecek, Allah'a subhanehu ve teala eğecek ki bu ismi hak etsin. O yüzden direkt İslam'a giren bir insan ben müminim diye girerse bu mümin lafzının içine birçok şey var. Mesela Allah subhanehu ve teala ayette ne diyor? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ Müminler o kimselerdir ki Allah'ın anıldığı zaman kalpleri ürperir aleyhim <gülüyor> ayâtu zâdete hunû Onlar Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanlarını artırır ve Allah <gülüyor> rabbihim yetekellûn. Rablerine tevekkül ederler. Ellezîne yuqîmûnussalâte ve Onlar ki namazı kılarlar, kılarlar, verdiklerimizden infak ederler vesaire. Bak müminlerin böyle özellikleri var. Bir insan direkt İslam'a girdiği zaman ben müminim derse e şimdi bu laf fız bu Allah'ın saydığı ayetteki özellikleri de kapsadığı için bu direkt söylenemez. Çünkü bir insan İslam'a ilk girdiği zaman ilk mertebesi İslam'dır. Bu kelimedir. Şehadettir. Ne, i̇nsan kendi nefsinde bazı amelleri tahakkuk edecek ki anlatabiliyor muyum? İmanda yükselecek ki ona mümin ismini alsın. Yoksa onlar mümin de aynı zamanda. Allah subhanehu ve teala henüz iman kalplerinize girmedi. Yani imanın kemali şu an kalplerinize girmedi. Çünkü imanın kemalinin kalpte olması azalara sirayet eder. Çünkü bu Arap dilinde maruftur. Bu kaydılar çok geniş, uzun mevzular da. Bazen Allah subhanehu ve teala bir ismi bir şeyden nef'i eder. Ama o külli olarak kalkmasını gerektirmez. Mesela emaneti olmayanın imanı yoktur gibi. Veya e, devesi olmayanın malı yoktur gibi. Şimdi devesi olmayanın malı yok mu? Yani kamil bir malı yoktur. Deve çok önemlidir çünkü. Veya emaneti olmayanın imanı yoktur. Şimdi imanı yok mu? Vardır ama kamil değildir. O yüzden Allah iman kalplerinize girmedi demesi... Burada kesinlikle kalpte iman yok demek değil. Şimdi onlar kafir değildi ki. Allah subhanehu ve teala, şimdi münafık da değil, münafık olsa Allah subhanehu ve teala onlara Müslüman demez. Dersen ki eğer, hayır orada Allah onların dünyadaki zahir ismini kullanıyordu, Müslüman olarak deriz ki, hayır asıl olan Allah subhanehu ve teala'nın kullandığı şeyin asla ele alınır. Ta ki harici bir delil oluncaya kadar. Bir insan onlara münafık diyorsa delil lazım. İman kalplerinize girmedi, delil olmaz. Bilakis iman kalplerinize girmedi lafsı müslüman olduklarına, mümin olduklarına delildir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala onlara bir şey ikrar ediyor. Biz İslam olduk deyin, Müslüman olduk deyin. Bir insan ya Müslümandır ya kâfirdir veya ya mümindir ya kâfirdir. Bunun arası yok. Yani bir insanda iman olmadan İslam olamaz. Müslüman olamaz bir insan. Anlatabiliyor muyum? O yüzden biz ilk mertebe İslam'dır derken Bir insan İslam'a girdiği zaman o direkt bir mümindir ama mümin ismini hak etmesi için imanı tahakkuk etmesi lazım. İmanın aslı bulunması ayrı bir şey, o ismi alması ayrı bir şey. Bunlar biraz ta tavsiyeli mevzular, o yüzden dediğimiz gibi bunlara isteyen e, iman dersine dönebilir. tamam? Müslüman şahadeti ilk telaffuz ettiğinde ne olur? Müslüman olur. Sonra İslam fiilleri işler ve bu fiillerde yükseldikçe imanı artar ve mümin ismini ne yapar? Hak eder. İman hakkında işte geniş malumatlar var. Allah'ımız olsun yapılıyor, hala devam ediyor. Ancak kısaca şöyle yine bir malumat verelim yani. Alimler diyor ki mesela bu önemli bir malumattır. Bunda mesela e, iman derslerinde daha anlatmadık ama anlatacağız. Daha geniş anlatacağız burada kısaca. Şimdi bak bir ibare vereceğim. Bu ibareyi ezberlemeni rica ediyorum. Yani Ezberle inşallah. Bu önemli çünkü tamam ah, mı? Bu tür her yerde bulamazsın. Yani bunlar alimlerin, muhakkik alimlerin ortaya koyduğu Kur'an sünnetten istinbat ettiği kaydelerdir. El-İslamu veya ennel İslam diyelim. Ennel-İslam'a huve e-hassu min ciheti nafsihi, a'ammu min ciheti ehlihi. Ennel-İslam'a huve e-hassu min ciheti nefsihi ve a'ammu min ciheti ehlihi. Tamam. İslam kendisi yönüyle daha has, yani daha has, daha özel, ehli yönüyle ise daha amdır, yani daha geneldir. Bir daha tekrar diyorum. İslam kendisi yönüyle daha özeldir, daha hastır. Tamam. Ehli yönüyle ise, yani İslam'a tabi olanlar yönüyle ise, ehli yönüyle ise, daha am, daha geneldir. Yani şimdi ne demek bu ahim? İslam imana nispetle nedir? İmana nispetle imandan daha hastır. Daha hastır. Yani iman İslam'dan daha nedir? Kapsamlıdır. İslam imandan daha hastır. Yani iman o zaman İslam'dan daha ne oluyor? Kapsamlı olmuş oluyor. Anladık? Tekrarlayayım burayı. Şimdi ha şimdi İslam imana nispetle İslam'ı ele aldığımızda imandan daha hastır. Daha e, dardır. Yani iman İslam'dan daha kapsamlıdır. Çünkü zaten imanın bütün şubeleri, şey, e, zaten e, imanın evet imanın bütün şubeleri İslamı kapsamıyor mu? Kapsıyor değil mi? İmanın bütün şubeleri, mesela, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem en üstü La ilahe illallah dedi, en altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırdı. E, İslamın bütün o zaman şubeleri bunun içine girmedi mi zaten? Girdi. O zaman imanda imanın şubeleri içinde İslam var ve ziyadesi de var. O zaman iman demek ki daha kapsamlı. Çünkü iman, e, la ilahe illallah yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak bütün din bunun arasında. Ve İslam'ın bütün şartları, cüzleri hepsine imanın zaten şubelerine dahil olduğu için iman çok daha geniş oluyor. tamam? O yüzden <gülüyor> e, diyoruz ki iman daha kapsamlıdır. Çünkü zaten imanın şubeleri İslam'ı kapsıyor. Yani İslam zaten imanın şubeleri içinde sadece ne ya Bir bölüm. Anladın mı? İslam imanın şubeleri içinde sadece bir bölüm. Şubelerinden bir bölümü. Ancak ehli noktasında ne dedik? İslam imandan daha geneldir. Ehli noktasında. Şimdi mana kendisi noktasında baktığımızda hangisi daha genel? İman. Ama ehli noktasında baktığımızda İslam daha genel. Yani ne demek bu? Şu demek. Her mümin Müslüman değil mi? Ha, bütün ne kadar mümin varsa Müslümandır. Müslüman. Peki her Müslüman mümin midir? Değildir. Her Müslüman mümin. Yani imanın aslı itibariyle demiyorum. Yani her Müslüman mümin derecesinde midir? Yok. Ama her mümin Müslümandır. Neden? Çünkü adam zaten mümin ismini alın almayı hak edinceye kadar İslam'dan bir geçmiş. Anladık? Evet. O yüzden... İslam daha geneldir. Yani Müslümanlar daha çoktur demek. Daha geneldir ehli noktasında. Hı hı. Tamam Her mümin Müslümandır ama her Müslüman mümin değildir. Durum böyle olunca İslam ehli noktasında yani İslam kendi ehli noktasında imandan daha am, daha genel olmuş oluyor. Yani Müslümanlar daha çok, müminler ise daha az. Çünkü zaten her mümin Müslüman. Mesela atıyorum, diyelim ki 10 tane mümin var. Bu 10 mümin otomatikman Müslüman değil mi? E Müslüman. E, zaten hiçbir zaman o zaman Müminler Müslümanları geçemeyecektir şimdi zahiren baktığımızda değil mi? O zaman şu an durum böyle olunca e, hiçbir zaman Müminler Müslümanları sayıda geçemeyeceği için çünkü her Mümin aynı zamanda Müslüman o yüzden İslam daha geneldir ehli noktasında tamam mı? Müminler ise daha az. Bundan dolayı deriz ki El-İslam e-hassu min ciheti nefsihi. İslam nefsi yönünde daha hastır. Yani içinde barındırdığı ameller itibariyle imandan daha hastır. Daha dardır. İmandan daha dardır. Tamam. Ve deriz ki El-İslamu e-ammu min ciheti ehlihi. İslam ehli yönüyle imandan ne daha geneldir. Çünkü Müslümanlar müminlerden ne? daha çoktur. Buraya kadar bir sorun yok inşallah. Şimdi İslam bir mertebedir. da İslam'dan daha ney bir mertebedir. O zaman ikisi birer ne Mertebe. İhsana gelince ahiye. Çünkü bu Cibril hadisinde ve dinin müellif rahimallah Muhammed bin i abdül İslam'ı anlatırken ne dedi? Ve huve selatü meratib. Üç mertebedir. İslam, iman ve ihsan. O yüzden ihsana gelince... İhsan gözetleme ile alakalı bir mertebedir. Gözetleme ile murakabe dediğimiz gözetleme, gözetme ile alakalı ne bir mertebedir. Bundan dolayı dikkat edecek olursam mesela ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ihsan için mesela Cibril hadisini aklına getir. İhsan için iyi İslam ve imanda olduğu gibi rükünler zikrediyor mu? Etmiyor. Değil mi? İslam'ı, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek zikretmiyor. Sadece ne diyor? ان تعبود الله که انا کتاره فاينلم تكن تاره فاينه او يراك. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Eğer sen onu görmüyorsan o seni görüyor. Tamam. Bundan dolayı denmiştir ki mesela bazı ilim شده tarafından ihsanın بعضی mertebesi vardır. İhsanın ne? مرتبه mertebesi vardır. چه mertebesi kulun Allah'ı görüyormuşçasına ne? کلی etmesidir. Tamam, kulun Allah subhanahu ve teâlâ'yı görüyormuşçasına ibadet etmesidir. Bu birinci mertebe. İkinci mertebesi ise, eğer birinci mertebeyi bu kişi yapamıyorsa kul, gerçekleştiremiyorsa, yani tahkik edemiyorsa, Allah'a ibadet etsin ve Allah'ın kendisini gördüğünü bilsin. İşte bu ikinci mertebeyi yapsın o zaman. Tamam, yani birinci mertebe daha önemli. O yüzden bazı alimler diyor ki toparlıyorum iki mertebe var. Birincisi kul Allah'ı görmüyor görmüşçesine ibadet ediyor. Eğer bunu yapamıyorsa bu mertebeye varamıyorsa o zaman ilk mertebeyi gerçekleştirmeye çalışacak. İlk ilk, ilk mertebede olacak. Eğer bu iki mertebeden hangisinde kendisi hepsinde gerçekleştirebiliyorsa ki bu Allah katındadır. Kişi sadece cehd eder. Bunun kabuliyeti vesaire Allah katındadır. Tamam? Eğer bu mertebeden hangisini gerçekleştirebiliyorsa Eğer ilk mertebeyi gerçekleştiriyorsa o insan muhsindir ama yüksek derecede muhsindir. Eğer ilk mertebeyi gerçekleştiremeyip de ikinci mertebeyi gerçekleştiriyorsa o da muhsindir ama nedir? Ama nedir? İlk mertebeye göre daha alt derecede bir muhsindir. Nasıl ki imanda fazilet farkı var. Anladık mı bunu? O yüzden bazı alimler böyle iki mertebe alıyor. Diyorlar ki Muh, muhsin iki mert muhsin bir insanın ki bu müminden de değerlidir. O zaman Her muhsin nedir? Mü'mindir. Her mümin muhsin midir? Değildir. Ama her muhsin mü'mindir. Peki her mümin müslüm midir? Evet müslümdir. Her müslüm mümin midir? Değildir. O zaman her müslüman mümin olmak zorunda mümin olacak diye bir kaydı yok. Veya mühsin olacak diye bir kaydı yok. Ama her mümin mühsindir. Ama her mümin müslümdir. Ama muhsin olacak diye bir kaydı yok. Her muhsin hem mümindir hem müslimdir. Biraz karışık gelmiş olabilir. Şöyle toparlayayım. Şimdi her müslim mümin olacak diye bir şart yok. E, i̇manı tahakkuk edemeyebilir. Yani e, derecesi yani kendi itaatte mümin ismini hak edecek kadar e, ilerlemiş olamayabilir. Tamam O zaman her Müslüman mümin olacak diye bir e, söz, şey söz konusu değil, şartiyet söz konusu değil. E, böyle olunca zaten mühsin de olamıyor bu e, Müslim Değil mi? Bu dereceye geçtik. Mümin'e gelince. Her mümin Müslüm'dir ama muhsin olacak diye bir şartiyet yok. Muhsin'e gelince her muhsin hem mümindir hem de Müslüm'dir. Tamam Burayı da anladık inşallah. O yüzden durum böyle olunca alimler diyor ki işte biz Cibril hadisine baktığımızda iki mertebe görüyoruz. Bu iki mertebeden birincisi kulun Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmesi. Eğer bir kul hakikaten bunu yapabiliyorsa bu kul nedir? Muhsindir. Eğer bunu yapıyor, yapamıyorsa her halinde Allah'ın kendisini gördüğünü bilse, tezekkür etse ve buna göre itaat etse Allah'a bu da muhsindir. Ama ilk dereceye göre ne? İlk mertebeye göre. Daha hafiftir. Ee, bazı alimler böyle ayırıyor iki mertebe. Bazı alimler de diyor ki hayır ahi. Bu ikisi tek bir mertebedir. Tamam. Yani bu ihsanda iki noktaya vurgu vuruyor ne Sıslâm. Allah'ı görüyor musunuz? ibadet etmem. Göremiyorsan bil ki o seni görüyor. Tamam. Bazı alimler demiştir ki hayır bu ikisi tek bir mertebedir. Ancak ahi. ikincisi birincisinin gerçekleşmesi için bir yardım edici niteliğindedir diyorlar. Yani ne demek bu? Yani kişi mesela Allah'ı gör görüyormuşçasına ibadet edecek. Yani kul Allah'ı görüyormuşçasına ibadet edecek. Eğer bunu yapamıyorsa ama yapmak da istiyorsa Allah'ın kendisini gördüğünü daima bilsin ki bu ona Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmede yardımcı olsun. Anladın? Şimdi diyorlar ki alemler, hayır bu tek bir mertebe. Nedir o mertebe? Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen. Mertebe budur. İkincisi nedir? İkincisi birincisine yardım eder. Yani kişi Allah'ı görüyormuşçasına ibadet edemiyorsa bunu, bu, şuyu bulamıyorsa, yani bu kadar e, e, muttaki olamıyorsa veya muttaki olmadığını an farkındaysa. Anlatabiliyor muyum? Ne yapacak bu insan? Allah'ın kendisini göreceğini daima gündeminde, zihninde, hayatında yaşayacak ki, aklında tutacak ki bunu, ona göre Allah'tan korkacak ki bu, onu ta Allah'ı görüyormuşçasına kadar ibadet etmeyi ne yapacak? Sağlayacak. Anlat, anlatabiliyor muyum? Anladım. allah Alem. Bir veya iki mertebe. allah Alem yani. Tamam. Evet. Şimdi, e, Müellif Rahimullah ne diyordu ikinci asılda? Hemen dönelim. Dedi ki, El Aslusani, ikinci asıl. marifet edin İslam'ı bil, adil İslam dinine makdillerle bilmek. Sonra ne dedi? Ve huve ve huve'l istislamu lillahi bi't-tevhid. İşte bu İslam tevhid ile Allah'a ne yapmak? Teslim olmak. Ve'l inkiyaduhu lahu bi't-ta'ati. Taat ila makahi boyun eğmek. Tamam? Şimdi itaat nedir akhi? İtaat. İtaat emrolunanı yapıp nehyolunanları terk etmektir. İtaat sadece emrolunanı yapmak demek değil. Tamam? Emrolunanı Nehy olanları terk etmekte. Neden? Mesela Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? Kul atıyor Allah ve atıyor Resul. De ki Allah ve Resulüne itaat edin. Peki Allah ve Resulü hem emrediyor hem de ne yapıyor? Nehy ediyor. Doğru mu? Hı? O zaman demek ki biz Allah'a ve Resulüne itaat ediyorsak hem emrolunu yapacakmışız hem de nehy olununu yapacakmışız. Tamam. Mesela Nebi S.A. ne buyuruyor? <Sessizlik> nehy ettiğim şeyden ne yapın? sizi nehyettiğim şeyden kaçının. Ve ma emertukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Emrettiğim şey hakkında ise gücünüzün yettiğini ne yapın? Yapın. Bu Ebu Hurayra hadisi me'ruf, muttafakunaleyh Buhari'mishli. O zaman ne biliyorsunuz? Emrettiği nehyettiği. Bunların hepsi itaat kavramına giriyor. Neden? Çünkü Allah Subhanahu ve Teala atayolla ve ati'ur rasul. Allah'a ve Resul'e itaat edin diyor, şimdi Elif rahman maallah ne dedi? Vel bera'atu min eş-şirki ve ehlihi, şirk ve onun ehlinden ne yapmak? Beri olmak. Bu işte Allah Subhanahu ve Taala'nın buyurduğu gibi ne buyuruyor? Kad kana telikum usvetun hasene fi İbrahim ve'llezine ma'ahu. İbrahim ve onunla beraber bulunanlarda sizin için ne vardır? Usvetun hasene. Güzel bir örnek vardır. İz qalu li kavmih mani bunlar kavimlerine ne demişlerdi? innaburaa'un minkum ve mimma ta'budun min dunillahi bisdan ve Allah'tan gayrı taptıklarınızdan ne beriyiz tamam yani burada o zaman İbrahim Aleyhisselam'ın burada bir mesajı ne şirk ve ehlinden ne uzak olmak bak ne diyor minkum ve sizden ve taptıklarınızdan uzaksız o yüzden bazı insanlar yanlış anlayak ediyorlar ki mesela Mesela işte bu dinler arası diyalog olsun veya işte kafirlere yakınlaştırıp işte takiya adı altında veya tebliğ adı altında onlara yakınlaşmak vesaire, Onların arasına karışmak, hatta eğer gerekiyorsa bayramlarını kutlamak tebrik bunların hepsi batıl. Bunun hiçbirinin dinde yeri yok ve bu ayet tam yerinde ve maalesef dikkat edilmiyor bu türlü ayetlere. Mesela Allah subhanehu ve teala ayette ne buyuruyor? Yani İbrahim Aleyhisselam ne diyor kavmi için? براء ومن ما تعبدون شيء إني إن براء ومنكم بس ve mimma ta'budun ve ibadet ettiklerinizden neyiz? إزاز Yani işte biz onların arasına katılalım ama onların ibadetini yapmayız. Ve onların putlarına tapmayız. Onlar gibi İsa يحبون أن يحبون أن يحبون أن يحبون أن يحبون böylece bir zarar da olmaz. Sadece onların arasına girelim. Allah subhanahu wa ta'ala. İbrahim Aleyhisselam öyle demiyor. Biz sizden ve ne sizin taptıklarınızdan uzakız. Tamam? Hatta ayetin devamında diyor ki: "Faranabikum biz bunu küfre diyoruz. Ve beda beynena ve beynukum bizimle sizin aranızda ne başlamıştır el-davetu düşmanlık ve bagdâ bir kim buz başlamıştır bizimle sizin aranızda ebeden ebediyeten. Hatta âminu billahi ta ki sadece Ne? Allah'a iman edinceye kadar. Anladık? Anladım. O zamanlar hepsi saf satar. Bunların hiçbirinin dinde yeri yok. İşte bunların münafıkların e, Müslümanların arasına soktuğu bir fitne. İşte bazı bazı Müslümanım diyenler de işte bu fitneye kapılmış. Tevhile de altında işte e, bunları gerçekleştiriyorlar. Allah hidayet etsin. Tamam. Zaten bunun e, bununla alakalı Üç esas da zaten başka bir ders daha yaptık. Kısaca değindik buna. Tamam. Ee, şimdi o zaman e, ahi, mertebelerin en üstünü kamil bir boyun eğmektir değil mi? Mertebelerin en üstünü nedir? Kamil bir boyun eğmektir. Bu da zaten ihsan olmuş oluyor. Her kim bu dine boyun eğmezse Allah subhanahu ve tehan onu zelil kılar. Allah subhanehu ve teala onu zelil İbn-i Rah İbn Kayymesel Rahimullah der ki Kim Allah için tevazıda bulunursa Allah subhanehu ve teala onu yüceltir Aynı şekilde Kim boyun eğmekten kebirlenirse Allah subhanehu ve teala onu zelil kılar Alçaltır Onu küçültür, onu hakir kılar diyor. Şimdi dikkat edecek olursak Müellif Rahimullah kişinin İslam için üç şeyi toplamak Gerektiğine dikkat çekiyor birincisi bunu başta söyledik al el istisla tevhid tevhidiyle Allah'a teslim olmak Müslüman olacaksın tevhidiyle teslim olacaksın ama yetmiyor elin kıyalılığı ile ona boyun eğeceksin bu da yetmiyor ve beraatimine şirk ve ehli şirk ve ehlimden uzak olacaksın yani maşallah muallif cizallah hayır Burada bitirelim dersin inşallah biraz kısa oldu ama Önümüzdeki ders kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahu alim, sallahu ala nebine Muhammed ve aile